Mesela, fıkıh kelimesini nakil ve tahvil ile değil, tahsis ile tasarruf ettiler. Hatta fıkhın sadece furu meselelerine ve her bir meselenin de illetine mahsus bilgilere hasrettiler. Özellikle hüküm ve fetva ilimlerinden ibaret olduğunu ortaya koydular. Nitekim, usulü fıkıh ilminin bilginleri fıkhı, beraberindeki delil ile umumu ifade eden bir kelimeyi, Yine şer'i bir delile mebni, manasından olan bir ferde tahsis etmektir diye tarif ettiler ve böylece şöhret buldu. İmam Ragıp, fıkı, iştirak olmaksızın bir şeyi fertlerinden birine tahsis etmektir demiştir. Artık kim çok delilleri toplar, gizli illetleri bilir ve fetvayı tahriç edebilirse sadece ona fakih dediler. Ama gerçek şudur. Önceki asırlarda fıkıh denildiği zaman, ahiret yolunu gösterici ilim, nefsin afatları, amelleri ifsat eden şeyler ve dünyadan halkın nazarını ahirete çevirici mevizeler, dünyanın fenalığı, ahiretin ebedi saadeti, kalplerde Allah korkusunun istilasının keyfiyeti gibi hususlar anlaşılırdı. Her işiten bunu anlardı. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife, fıkıh, nefsin aleyhinde ve lehinde olan şer'i hükümleri bilmek ve anlamaktır demiştir. Tabi ki bu tarif müceret ve donuk bir tarif değildir. Çünkü bu tarif itikadi meseleler, mesela kelam ve tevhid ilmi, vicdaniyat yani ahlak ve tasavvuf ilmi, ameliyat yani ibadet ve muameleler gibi dini hükümlerin tümünü kuşatıyor. Bu tarifi göz önünde bulunduran, şaşmadan iman, İslam ve ihsanın ne olduğunu fevkalade idrak eder. Ehli hakikat nezdinde fıkı ilim ve ameldir. Şeyh Hasanı Basri fıkı dünyadan yüz çevirmek, saadetli olan ahirete yönelmek, nefsin ayıplarını bilmektir diye tarif edince talebesi olan Ferkat ona fıkıh bilginleri sana muhalefet ederler demiştir. Bunun üzerine Şeyh Hasan ona yönelerek şöyle demiştir: Annen ağlasın. Sen bir fakihi gördün mü ki bize itiraz etmiştir? Fakih dünyadan yüz çeviren, ahirete yönelen ve nefsinin ayıplarını bilendir. Harise, Berra bin Malik, Ebu İsrail, Huzeyfe, Ebu Zer, Ebu Derda, Ukkaşe, Abdullah bin Amr, Ebu Bekir Sıddık Osman, Ali, Selman, Suheyb, Ebu Rafi', Bilal ve Habbab haziratı gibi bin kadar sahabi, Zeynul ül torunu Ali bin Hüseyin, İmam Bakır, İmam Cafer Sadık, Uveysul Karani, i̇bn Hazım, Seleme bin Dinar, Hasan Basri, Alkame, Esved bin Zeyd, İbrahim Neha'i, Malik bin Dinar, Muhammed bin Sirin Haziratı Gibi Tabi'in, ve Abdülvahid bin Zeyd, Utbetul Ghulam, Fudail bin Eyaz, İbrahim bin Ethem, Davud el-Tai, Sufyan Sevri, Ebu Süleyman Darani, Oğlu Süleyman, Zünnuni Mısri, Kardeşi Zülkefil, Bişrül Hafi, Seri Sakati, Hars El-Muhasebi, Cüneyt Bagdadi, İbrahim Havvas haziratı gibi binlerce tebe tabinden müteşekkil kafile, hepsi ehli mukâşefe, muhsin, zahid ve ehli tasavvufturlar. İşte ehl sünnet vel cemaatin imamları bunlardır. Radıyallahu anhum. Hilyetül Evliya, Tabakatül Kübra, Suffetül Suffe, Cami'u Keramatül Evliya, Cumhuretül Evliya, Kalaidul Cevâhir, Futuhul Gayb gibi eserlerle milyon eserler bu kafileyi tanımak için yazılmıştır. O kitapları ve o kitaplarda menkıbelerini takip etmek gerekir.